Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba Merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Azdaş. Nedir gündemdeki konularımız Avrupa'nın? Ee, Avrupa'nın gündemindeki konular e, önce ilginç bulduğum bir konuyla başlamak istiyorum. Ee, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya arasındaki bir ihtilaf. Biliyorum siz bundan dün e, kısaca bahsettiniz ama e, ben e, ilginç bulduğum için bugün birazcık ayrıntılarıyla aktarmak istiyorum. Evet, deniz engizlere lazımcık konuşma fırsatımız olmuştu evet. Evet, e, Avrupa Birliği Aralık ayında e, Kuzey Makedonya ile ve Arnavutlukla üyelik görüşmelerine başlayacaktı. Ama tam başlamak üzereyken Bulgaristan Dan Beto geldi, dedi ki henüz hazır değil bu mesele diye bir şey koydu, Frank koydu. Bulgaristan'ın bu engellem, engellemesinin sebebi Kuzey Makedonya'nın tarihine, biline, kimliğine ilişkin bazı konulardaki görüş ayrılıkları çok kabaca söylersek Bulgaristan Makedonca'nın bir Bulgar lehçesi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Makedon halkının köklerinin de Bulgar olduğunu e, söylüyor. E, şöyle e, Kuzey Makedonya'nın e, ilginç e, bir tarihi var. 2 milyonlu bir ülke Yugoslavya dağılırken 1991'de bağımsızlığını kazanıyor. E, ama e, Yunanistan ve Bulgaristan'ı da yayılan şu anki Kuzey Makedonya'nın da olduğu bölgeye Makedonya diyoruz. Dolayısıyla Yunanistan ve Bulgaristan'la en azından bir kısmıyla ortak bir coğrafyayı, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü paylaşıyor. Şimdi e, bu, bunun üzerinden tanımlamalar nasıl yapılacak e, bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Ee, Yunanistan yıllarca Makedon Kuzey Makedonya'nın Makedonya ismi almasına karşı çıktı Çünkü diyor ki Makedonya bizim ülkemizde de bir Makedonya var ve Dolayısıyla onlarca yıl süren bu şey tartışmadan en sonunda 2019'da işte Kuzey Makedonya ismini alınca Kuzey Makedonya işte NATO'ya ve Avrupa Birliğin'e girebilir hale geldi müzakerelere başladı. E, şimdiki e, duruma bakacak olursak, e, Bulgaristan e, ne diyor? Yani işte bu ortak tarih, o, e, benzer dil, e, k, e, ortak kimlik, bunlardan bahsettim. E, örneğin Osmanlı'ya karşı isyan eden Gotse Delchev e, diye bir e, kahraman, e, bir kişilik var. Kuzey Makedonya bunun kendi ulusal kahramanı ol, olduğunu söylüyor. Bulgaristan'da diyor ki hayır o Bulgar ve bizim ulusal kahramanımız diyor. B böyle e, bir durum söz konusu. E, Bulgar gazetesi SEGA'dan e, aktarıyorum. O durum, o, o durum şöyle aktarıyor. E, kısa bir süre önce yapılan bir ankete göre Bulgarların, yugo, e, Bulgarların yüzde sekseni Yugoslavya'daki komünist rejimden önce bir Makedon ulusu ve dili olduğu iddiasını manipülasyon olarak görüyor. Yani Bulgarlar diyor ki eskiden Bulgar olduğunuzu itiraf edin. Makedonlar da cevap veriyor. Hayır, bugün neyse dün de oyduk. İki tarafında geri adım atmaya niyeti yok. Bulgar Dışişleri Bakanı bu AB üyeliğine müzakerelerinin başlamasını engellerken bir açıklama yaptı. O diyor ki hiç kimse Kuzey Makedonların kendi uluslarını tanımlama ve dillerini isimlendirme hakkını tartışmıyor. Ancak bu hak nefret, tarih hırsızlığı ve Bulgaristan'ın reddi üzerine kurulamaz. Yani Kuzey Makedonlar arasında da Bulgar restana karşı bir karşıtlık, işte yine gazeteler bunu yazıyor. Orada da hakim duygu Bulgarlardan nefret etmek deniyor. İşte iki halkın kendilerini tanımlarken diğer tarafın karşıtlığı üzerine kurdukları bir durum söz konusu. E, uluslar kendilerini nasıl inşa ediyorlar buna ilişkin bence ilginç bir örnek. Bir de bunlara ek olarak şöyle bir şey var yani şu anki konjonktürle ilgili bir durum. E, burada da daha önce konuşmuştuk Bulgaristan'da aylardır devam eden e, Başbakan Borisov'a karşı e, protestolar var. E, ve bu protestolarda halk sokakta yolsuzluk e, nedeniyle Borisov'un istifa etmesini istiyor. E, 2021'in e, ilk çeyreğinde de Bulgaristan'da seçimler yapılacak yani Borisov'un başı dertte e, şimdi bu Kuzey Makedonya ile bu milliyetçilik üzerinden çıkan tartışma biraz dikkatleri başka bir e, yöne yönlendiriyor bu tartışmanın şimdi yapılıyor olmasının arkasında böyle bir şey olduğu da söyleniyor çok ilginç. Ben de bir şey sorayım bu Makedon meselesini kapatmadan önce e, Aleksandros'un kemikleri sızlıyordur herhalde e, Büyük evet. İskender'in yani o, onu biz Makedon e, ne, ne biliyoruz onu Makedonyalı biliyoruz ama Makedonyalı evet. Filipos'un oğluydu değil mi? Evet evet işte herkes Bulgar mı yoksa? Ke kendisi Bulgar mıydı Büyük İskender? ye ee, e, e, Bulgarların sanırım öyle bir iddiası da var e, olabilir. E, yani burada enteresan olan m, ortak tarih, kültür ve dil var. Ortaklıklar üzerinden bir şey kurmak üzerine kurmak yerine herkes o o, o şeyi ke çekiştirip e, kendisine mal etmeye çalışıyor. Evet, bu isimler acaba hepsi bütün bu tartışmada. E, Küresel iklim krizi konusunda ne diyorlar? Bir de onu merak ettim o neyse onu sonra konuşuyoruz. Evet <gülüyor> tamam. evet. iklim meselesine değil ama başka bir konuya değineceğim. Sizin kastettiğiniz bağlandı en sonda? Ondan önce şey geçelim. Avrupa'nın terör gündemine geçelim. Ee, geçtiğimiz haftalarda Paris'te, Nice'te ve Nijerya'da. Gerçekleşen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti ve bu saldırılarda da saldırıların da İslami motivlerle yapıldığı konusunda gayet kimisi açık kimisinde ciddi emareler var. Cuma günü Avrupa Birliği ülkelerinin içişleri Bakanları bir araya geldiler ve onların gündemi işte hani bir yandan çoğalcuk toplumu koruyalım, AB'nin değerlerine sahip çıkalım. Ama bir yandan da işte terörü nasıl durduralım? İşte istihbarat paylaşımı, güvenlikle ilgili ne yapılabilir? Bunlar tartışılıyor. Yani güvenlik önlemlerinin bayağı ön planda olması diye bir durum söz konusu. Bunların bu kapsamda AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve şey gündeme getirdi, Avrupa'da bir imam yetiştirme enstitüsü kuralım dedi. Yani bu imamların eğitimi meselesi Avrupa'da bir zamandır konulda, konuşulan bir meseleydi. Şimdi artık daha çok konuşuluyor. Bir gazete şöyle söylüyor, Avrupalı liderler terör ile göçmenlerin başarısız entegrasyonu arasında bir bağlantı görüyor. Ve bu nedenle imamları Avrupa'da eğitmek istiyor. Ee, söylenen şeylerden bir tanesi, imam, e, mesela Almanya'da imamların pek çoğu Türkiye'den yani yüzde doksi oran. E, genel olarak Avrupa için e, yurt dışından gelen imamların, Avrupa'nın kültürünü bilmeyen, bulundukları ülkenin dilini bilmeyen dolayısıyla da o ülkenin genç irtibat kurmayan, kuramayan kişiler olduğu söyleniyor ve dolayısıyla bu Müslüman gençlerin başka ee, i̇şte akımlara kapıldıkları e, gibi bir düşünce var. Hem bu bağlamda e, işte Avrupa'nın içinden Müslüman yetiştirmek e, düşünülüyor. E, pardon imam e, yetiştirmek e, düşünülüyor. E, hem de e, şu iddia da var e, bir, yine bir gazeteden aktarıyorum. Bazı imamların cihatçı propagandayı yargınlaştırdığı iddiaları birçok vakada doğrulandı. Daha sonra IŞİD saflarına katılan kişiler böyle yetiştiriliyor. Önlem alma zamanı gelmedi mi diye. Hani bir yandan da işte camiler ve imamlar biraz radikalizimle birlikte görülüyor. Buna karşı bir önlem çabası var. Bu bunu da birazcık daha ileri şey yapacak olursak, ileriye götürecek olursak, mesela Avusturya başbakanı Kurz e, kendi ülkesinde camilerin kapatma sürecini kolaylaştırma, imamları merkezi bir kayıt sistemine dahil etmek gibi önlemler almayı önerdi. E, ayrıca siyasal İslam'ın suç unsuru olarak yasaya girmesini istiyor. Diyor ki yani teröristler işte eylemi yapanlar... E, Cezalandırılıyor ama bununla birlikte onlara böyle bir zemin sağlayan kişilerle de cezalandırılmalı. Bunun için siyasi İslam'da suç olmalı. Bu açıdan bu terörist saldırılarının ardından Avrupa'da böyle tartışmalar var. En son bu konuda benzer bir şekilde Macron da Amerikan medyasıyla birbirine girmişti birkaç gün önce ama Amerikan medyasına verdiği bir öpe. hatta telefonla aramış. E, New York Times e, editörünü. E, çünkü Macron'un İslam karşıtlığı yaptığını söylemişler. E, şeyde New York Times'de yazmışlar. Sonra da Macron kendisi aramış telefonla. Ama ilginç bir şekilde anladığım kadarıyla Almanya'da, Fransa'da yükselen ırkçılık değil, e, imamlar mı suçlanıyormuş bu, bu şekilde? Evet, o da <gülüyor> e, e, Göçmenlerin adapte olmamızı e, Macron. A, bir de belki bir daha sonraki programlarımızdan birinde bu İmam meselelerinin dışında bir de ülke ocakları gibi kuruluşların kapatılması konusu da tartışmaya evet. açıldı şimdi. Ona da belki ileride değiniriz. Tuğba. Evet, evet, evet yani e, tam, e, şöyle çok geniş ölçüde konuşulan e, güvenlik tedbirleri var. Yani işte nasıl istifası bir işte polis e, gücü kurmamız e, gerekiyor. Hani bu tartışmanın bir kısmı olarak e, imamdan bahsettim ama gerçekten de işte Avrupa'da e, imam enstitüsü kurulması gibi bir şey e, doğrudan AB konseyi başkanı tarafından dile getiriliyor. Ve bu e, hani e, çok geniş ölçüde de kabul e, gören bir durum. Yani işte demokratlar e, işte diye e, düşüneceğimiz e, kesimler tarafından da hani en azından çok se sert reddedilmiyor bunu söyleyebilirim yani e, ter bu saldırıların ardından gerçekleşmiş ortaya çıkmış böyle bir ortam var evet. e, sü süremizin sonuna geliyoruz e, e Son olarak şunu söyleyeyim. Siz söylediniz dediniz ki bunlar bunlar konuşulurken peki iklim adaleti ne oluyor? İklim küresel iklim meselesi ne oluyor dediniz? Küresel iklim değil ama iklim değişikliği değil ama Akdeniz'deki göçmenler meselesi var mesela. Hı hı. Geçen hafta Avrupa'da konuşulmayan... Şeyler, e, Akdeniz'de boğularak can veren onlarca kişiydi. E, 12 Kasım'da bir gemi faciasında 74 kişi boğuldu. Onun öncesinde iki günde 12 kişi daha ölmüş e, yine e, bu şeylerde. E, bir, bir bir gemi batarken onun içinde bulunan 110 kişi kurtarılıyor bu 110 kişi kurtarılırken çok işte bir kısa bir video var 28 dakikalık bu bir anne, bir kadın kurtarılıyor e, ama botun içerisinde kendisini oradan oraya atıyor. İşte where is my baby, bebeğim nerede, bebeğim nerede diye. Sonra altı aylık bebeği de sudan çıkartılıyor ama e, çok kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. E, i̇şte bazı köşe yazılarında şey deniyor e, mesela e, Tampa'da İtalya'da. Ee, İtalya, Tunus ve Libya arasındaki denizde can verenler ne manşetlere düşüyor ne de kimsede bir duyguya sebep oluyor artık. Ee, yine İtalyan medyasından bir başka yorum aktarayım. Bir annenin acısını en fazla birkaç saniye paylaşırız. Bir videonun süresi kadar önümüzdeki örnekte boynunda can yeleğiyle turuncu botun içinde titreyen anneyi izlemek için 28 saniye yeterliydi. Nerede bebeğim? Bebeğimi kaybettiğim çığlıkları eşliğinde çocuğun sudan cansız şekilde çıkarıldığına tanık olduk. Söyleyeceklerimiz, yapacaklarımız bununla yani hiçbir şeyle sınırlı. Gün be gün yaşanan bu katliamı durdurma, en azından bunu deri, deneme sorumluluğu olan kurumları harekete geçirmek için de tek bir sözümüz yok. Bu insanlara kendi ülkelerinde yardım edilmesi, önce siyasi bir çözüm bulunması gerektiğine dair beylik laflar edildikten sonra gündelik hayat kailemize dönüyoruz. Bu yorum da böyle. Evet. ki. Peki, çok teşekkür ederiz Tuğba. Bu meseleyi konuşmaya ederim. devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler.